Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kudüs ve Mescid-i Aksa. Kudüs, Filistin'de bulunan bir şehir, büyük şehir. Ne zaman kurulduğu tarihden bilinmiyor. En eski bir şehir, Kudüs şehri. Kudüs, temiz fak demektir sözcük olarak bununki sakinleri Nuh Aleyhisselam'ın torunu Kenan'ın evli evlatları geliştiler. Nuh sonra Nuh Aleyhisselam'ın dört oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes Kenan içinde. Üç oğlu gemiye bindiler. Kenan bilmedi gemiye. Bu Allah korusun. Tanan babasının ikmini gemiyi bilmedi. Bu da boğuldu orada. Nuh gemisi şurada oturunca tabi o zaman arada çocuklara bir gittiler. oğlu Kenan Nuh Aleyhisselam'ın olmuş oluyor. O dönemde bir aile çoğalınca ayrılırdı. Çoğalınca. Neden? Su yok, kuyu az ve otak yok. O dönemde geçim harvancalıkta, avucalıkta. da aldı çoğu çocuğunu, torunlarını şunları, bunları Kurus'un bulunduğu yere diye boş bir arazi ama bir şehir yok. Boş bir arazi. Oraya yerleştirdiler. Bu için eski kitaplarda şöyle diyor filiz hakkında, ilerleyeniyorlar. Bunlar daha bir zaman orada hakim yaşadılar Kudüs'te. Bir toplum Allah'ın verdiği nimete şükür terek eder de eğer hali değişirse Allah'tan da nimeti geri alınmaktadır. Bu keraniler de zamanla tabi değişti, bozuldu bunlarda. Özel Mevlam onların başına bir bela verdi. Bir toplum adı Amerika. L ile Redim. Böyle bir toplum o dönemde o hakim oldu. Filistin, Şuraya'ya hakim olan bir toplum Amerika. İr yapı insanlar, güçlü insanlar Savaşlı insanlar. Bunlar Kurus'e hakim oldular. O çevreyi hakim oldular bunlar. Fakat bunlar kutperestti bunlar. Kutçu bunlar. Sonra Yuş'u Aleyhisselam oraya fedetti Kudüs'e. Aslı ı Musa Aleyhisselam Mısır'dan kaçtı biliyorsunuz. İhsaroğulları kalbine aldı. Kızıldenece'ye geçtiler. Yolaşıldı. Dik sahrası. Sahra şöyle demektir. Yani sinanç önüne geldiler. İki mevrem Musa Aleyhisselam'a Ya Musa bu arzı mukaddes yani Kudüs'ün bulduğu yere yerleşin. Şehir tabudu bu Fakat İhsaroğulları çok korkattı bunlar. Ne demek orada koyun var, Kavmen Cebbarin. yapmak yani için konu. Orada çok güçlü kuvveti kuvvetli bir toplum var, kanun var, Millet var orada. aynı savaşmadı dediler. Sen git eller aşağı Rabbin avında savaş ettiler Bizim Melamun ceza verdi. 40 yıl şöyle kalacaklar, 40 yıl kalacaklar. Şöyle. Sıcak çöl tabi, gölge yok. 40 yıl kaldılar. 40 yılda bir nesli değişti. 40 yılda. Yaşlılar öldü, yeni donlar büyüdüler, yeni gençlik oldu. Musa Aleyhisselam yerine onun yeni Yuhuş Aleyhisselam'ın geçti. Yuhuş Aleyhisselam. Lefkozor'un bir makamı var ama o türbe değil muhteremler. Türbesi Nablusta Hristiyan'a. Yusuf Aleyhisselam Musa's yanında yetişti. Hem onun yeğeniydi. Ona Mevlam peygamberlik verdi. Yusuf Aleyhisselam yeni nesliyle birlikte Kulüs'e doğru yürüdü. Amerika kavmiyle savaştı. onlara yendi. Kulüs oldu bunlar. Bu kavim bir kısmı Medine'ye getirdi bunlar. Bir kısmı. Oraya yerleştiler. Diğerleri başka yerlere bunlar. Bunun üzerine İsrail oğulları kulü seyredemiş oldular. İlahi gazap, Allah'ın fırtatı, koyduğu kanun kurallar değişme anidir. Bir toplum alakına değişince, yolunu sapıdınca Mevlana nimeti alır. İsrail oğulları 40 yıl çölde kaldılar. Yalnız men ve selva men bir nevi kudit helva denilermiş geceleri yağdı bitki üzerine bunlar şöyle suca bir helva kıvamında çok besleyici bir gıda bir de selva kuşları ki bulduca benzeyen kuşlar buraya giyirlerdi onların sıvı buydu Tabi şehirde bir büştüler, ağaçlar dikildi, meyveler olduğu Kürüs'ün barak bir yerdir. Bollu erdiler. Tabi zamanla yüzyıllar geçti aradan, zamanla zamanla azlar bunlar da. Peygamber tanımadılar. Din, din tanımadılar. Bunun üzerine yine o Amerika kavmi. Etrafı yayılanlar toplandılar bunlar. Kürüs'e saldırılar. Kurus akım oldu bunlar. Kuruş'ta İsrail ulan çıkalırı Kudüs'ten. Bunun üzerine Meryem onların başına bir hükümdar verdi. İsrail ulanın başında adı Talut. Talut. Bu Talut'un başkanlığında bunlar savaşma kararı verdiler Amerika'ya karşıya. Amerika ulusun karşı. başlığında Calut var, calut. calut. adında bir şey. İri yarı. Hepsini iri yarı bu Calut hükümdarları, komutanları daha iriymiş Heybetli, korkun bir kişi. Çok savaşlıymış. İki ordu karşı karşıya geldiler şimdi. Bir tarafta Talut, diğer tarafta Calut. karşı geldiler. O dönemde savaşların bir farklı kuralı vardı. Hangi oradaki kendine güveniyorsa ordunun komutanı, başkanı ve bir oradan biri atını ileri sürer, ortaya çıkar, karşına bir er dilerdi. Yekilir savaşmak için. Ücalut kendisine tam güvendiği için yani 5-10 kişi savaşan kişiymiş güvendiği için Büyük bir atabilmiş, pilri yapılı, koltuğa çıktı, tur altı şöyle, 60 üç kişinin filan bir şahlandı. Dedi ki, ey karşıma, beraber dedi, bir de bakalım dedi, kim kim inecek? Taalut, oftefek, zayıf, korktu, çıkma karşısına. Karşı er geliyor, meydan okuyor, tabii çıkamıyor bu. Bu yüzden şöyle bir şey yaptı Talut. Dedi ki kendi ordu askerlere kim dedi buna karşı çıkarsa yani Calut'a kim buna karşı çıkarsa eğer bunu da öldürebilirse galip gelirse kızım ona vereceğim. Bir de büyük yarısını Onunla paraşlanır böyle. Onun bir kızı varmış Talut'un yani perin masalındaki kızlar gibi. o kadar güzelmiş kız böyle. Bir destan almış. Kim dedi çıkarsa Talut'un karşısına kızıma vereceğim. Böyle saltanat-ı miliki ona paraşlanır böyle. Tabi herkes istiyor bu iki şeye kavuşmak. Hem Talut'un kızını almak hem miliki ortak olmak. Ama kimsenin cesaret yok. Çıkmanca karşı. Yeter haber gönderildi, Kim var bir gönüllü çıkacak Havut'a. Ha? Bir genç çıktı. Adı Davut. Adı Davut. Sonu yok ama Davut. Bu genç çobanmış. Koyun çobanı yaparmış. Kısa boylu ayı bir şeymiş. Atif Bunun bir hüneri varmış. Sapan taşı atmak, sapan taşı atmak, sapanla. Bunun koyun sürüsüne kurtar geldiği zaman hemen bir taş atarmış. Altı taş tam bulurmuş. Tam merkezden kurdun beynine vurulmuş, öldürmüş böyle kurtar. Bu duyunca şimdi talut kızını verecek kızı diyecek esram girmiyor kızını. Bir de saltanımla buna paylaşacak. Yetkin yarısı buna verecek. Duyurmayacağım. Bu at çiftler geldi. Ben hele canlı savaştırıyorum Calut'la. Şu tanrı baltı şimdi at üzerinden yavrum sen çok küçüksün be. Yaşı da genç. Yaşı da genç. Ufak temel bir şey. Zayı bir şey. E bu Calut korku bir anam. Tebretli bir adam, hiç aldırmıyor, ben çıkarım onlarla beraber dedi. Dedi ki, madem bir şeyim var, görünüm var dedi. Ben sana bir at vereyim dedi. Kılıç vereyim, ok vereyim, kalkan vereyim dedi. ve Ölçük, yok istemez bunlardı benim. Peki, ben yani çıkarım dedim. Elleri bir sapanı, uçtan taş almış. Derken, tabi karşısında Câlut at üzerinde. Meydan bakıyor, yukarıdan atıyor, yukarıdan bakıyor, tepeden bakıyor. Karşına biri çıktı, koşarak alt tere komşu iş oynar gibi böyle geliyorduştuk karşısına. Ne oldu da canı? Şimdi sana hoş merkezim. Güllü tabii. Bu adamlar şimdi başka bir insanla ders çıkıyor, karşı mı çıkacak? Ben kendimini indirdi böyle. İşte bir büyüğü, ay baba, çiğ bakabilir böyle. Hemen şey, bir saldırmış şöyle. altı gibi böyle. Bunun üzerinden tam alından bir taş büyük taş atmış, beyni yardı bu arada düştüdür, katiller. Düştolarla ki bu konu Bakara Sözlüğe geçiyor hem iki sayfa. Öyleyse mənfasalarda ikinci yüzün sonu vardır ve başta önceki sayfa iki sayfada bu konu geçiyor mu bilmediler. Belabiriyor orada. Vekatile Davudu canlul Yani bu iki değil. Belabiriyor. Vekatile öldürdü. Davud, Davud taallud oldu önce. Mükven, Allaha büyük veri hikmet verdi. Hükmedi, hikmet Tabii Dalup Tarupuna mı bu sever? Kızını verdi ve saltanatına paraşkıttı ya paraşı bununla. Sonra taallud önce Davud önce melik oldu yani hükümdar oldu. Sonra Melamuna her büyük e veri hikmet, hikmet peygamberlik. Ondan peygamberlik verdi. Kim bu? Dağıl Aleyhisselam. Dağıl Aleyhisselam verdi. Ona Rabbim hem mülk verdi, ilk olarak onunla birleşti peygamberler tarihinde hem devlet başkanlığı hem peygamberlik onunla birleştiği ilk başkanlığıydı. Ondan evvel İsharelıları dağınaktı. Kabule kabuleliler kabul hepsini topladı. Kulüs başlamak üzere bir bilet kurdu. Ve bir gün Kudüs'te, bir gün gelen bir an Kudüs'te bir hastalık, evin hastalık geldi Kudüs'te. Evin hastalık. Yani bulaşıcı, salgın hastalık. Bu hastalıklar muhteremden gövten gelir. Gövten gelir hastalıklar. Mevlam olmayan bir şey yaratır. Yani yine bir müfkup türü. İnsanların bilemediği, başaramadığı Mevla bir şey yaratır. Allah'ın yarattığı varatı bunlar. Mevla bunları gönderir. Bu toplum adam bir salgın hastalığı gönderdi. Çok insanlar ölme başlayınca dedi ki Aleyhisselam herkesin toplumsu ne Bir meydan vardı. Boş arazi. O toplansın, erkek, kadını, çoğu çocuk dua edelim aldı, alır alır dedi böyle, hastanın kalkması için. Toplanırlar, dua ettiler, hastalık kalktı. Hasta ile şahsılardı. Davud Aleyhisselam bu yer mübarek yer. Ve meclis yapılan böyle. böyle. Davud Aleyhisselam temellerini açtı. Bir metre yükselince duvarları o mevleye kavuştu, ömür yetmedi. Oğlu Süleyman Eslem basiyetti tamamlaması için. Neşte aksa, bu işe başlamış oldu. Bu tabi tekrar edeceğim sonra. Süleyman Aleyhisselam 12-13 yaşında önce o da adıya oldu yani Melih Sultan oldu. Onların başına. Onun konuşuşlarında. Bakar çok ama çok zeki bir Çok zekidi kendisi. Davud-i İslam'ın bir dairesi vardı. Orada öğleye kadar halkı dinler, dertlerini dinler. Bir de davalara bakardı. Davalara bakardı. Her olduğu için onun da bir mucizesi vardı. Mucize bir zincir vardı. Hala duruyor arısında tembel. Zincir vardı böyle. Kudüs'te bu. Zincir vardı. Şimdi bir kişi mesela davacı, iddiacı, efendim böyle işte al, al, alamadım, şu bu oldu. İddia etti. Peki, tut bakalım zinciri, tutuyor zinciri, eli yapışırsa yalan söylüyor. Yapışırsa doğru söylüyor böyle. Bir gün iki kişi buna davaya geldiler. Giri uzun bir sefere gidecek zaman hep altları varmış. Eski evler, kelpiş evler, ahşap evler, korumasız, evinde bunları salkacak yere bulamıyor, güvendiği bir arkadaşlara gidiyor. Arkadaş, ben diyor, uzun bir sefereye gideceğim, belki bir sene iki sene orada kalacağım, sonra buraya geleceğim diyor. bunu nasıl saklar mısın? Saklarım diyor aldı altınları. Ne ekmezse muhteremler altının rengi insanlara büyülü sihir gibi altının rengi böyle. Renk, altın rengi. Bu arkadaşı, sanma arkadaşı yani güvenli bir kimseyken şu şey altına bakınca kalbi değişiyor. Ya onlara vermeyim diye böyle. Ne yapıyor? Bir denek, Biraz kalınca. denek. Bunu bu uyuyor. İşte yavaş yavaş. İşte yavaş yavaş. Zaman zaman uzun uzun böyle tornalar, şeylerle. Bu uyuyor. Tam bir altına sıca kadar. Yasası olarak. Bunun için bunları dolduruyor. Üzerine kapak yapıyor. Yine bir gibi denek. Derken arkadaşa geliyor. Tabi sarmaç dolaşıyor derken böyle. Birkaç sene geliyor arkadaş diyor. ben geldim. Emanetim ona verir misiniz o paraları, altını verir misiniz bana. Nasıl e verdim onları, Geldiğinde zaman ne verdim? Mesela geldiğiniz zaman. Ya vermedin, verdim. Veremedi, veremedi derken diyor, daha o ama sahaba. Ona bu işi işgah edelim. Bidelim bakan diyorlar. Geliyorlar. Önce iddiacı, müddeyi denen iddiacı, o ilk sürü hakkı vereceğim. Önce o iddiasına bulunur. Ya Nebi Yallah, şu kadar altın lira teslim ettim, geldim bunlara bana vermemişsin şimdi emaye vermişti. Tut bakalım zincirini, tutuyor, yapışmıyor. Tam vermiş doğru, para almamışlar Bu bana vermedi parayı, almadım parayı diye, onda kalıp paralar, tutuyor sizinle, yapışmıyorlar ya. Öbürü sana geliyor. Yüce Sen buna verdin altınları, Verdim ya Nebi Allah. Diyor, tut bakalım diyor, sen zincirle diyor. Diyor, arkadaşım, tam şu, şu asayı diyor şimdi. Asayı tutuyor, işte altına tam atıyor. Yapışır zincire, onu da yapışır zincire. Allah Allah, daha sonra şimdi. Diyor. İkisi de haklı, ikisi de doğru söylüyor. Oraya almadım diyor, bu verdim diyor, ama verdim de o doğru çıkıyor. Belan buyurdu, ya da bunu kaldır. Artık şahit edildi, şahit edildi, şahit edildi. Süleyman önce o da tabii başkanıydı, 12-13 Babasının bıraktığı yerden meclisi asrı yapmaya başladı. Ama eşi görünmeyen ve eşi olmayacak olan kendine kadar birbirine yaptı. Cinler çalışıyor emrende, cinler. Tek Süleyman bu mucize verildi. Süleyman Aleyhisselam'ın ellerin vardı. Şimdi cinunu emdi, emri cinler. Kuşlar, hayvanlar. Hep deneyle konuşuyordu. Cinlerin bir kısmını dalgıç olarak kullanıp dalgıç. Gavbas deneyle yani Gavbas, yani denizleyen dalanlar. Cinler denizleyen ve dalıp incimlerini çıkarırlardı. Cinler deniz altında yaşayabiliyorlar. Uzayda yaşayabiliyor cinler. Hayattan farklı hayatları. Ağır işini yaptılar. Yedi yılda iş tamamlandı. Ülke Peygamber döneminde, Davut Sımar döneminde İsrail olarak Kudüs'te çok rafa yaşadılar. Oğlu, bereket hepsi yerinde. Huzur, Kardeşlik, mutluluk, hepsi yerinde bunların. Fakat Sımarasından sonra yine bunlar hallerini değiştiler hallerini. Yine saltma başladılar, alda emrinin tanımama başladılar, kan etme başladılar, hatta bir peygamber öldürülür. Adı Şeyh Aleyhisselam. Şeyh Aleyhisselamı öldürürler, peygamberi ödülediler. Çuf alimleri öldürürler. Neye doğru söylüyor diye, söylemesi değil, alimleri öldürürler. Kan döndürürler. Meryem buyuruyor bizlere İsa Sönü'nü size, Bili İsrail ile Meryem bir hükmettik. Fakatıyla Bili İsrail ile kitabı. Ve kallayla kallayla kesin hüküm. Hükmettik Bili İsrail ile kitabı kitapta. Burada lan tarif var. Cinsil adişim bu. teratta veya leh-i İki sefer fesa yapacaklar bunlar. Mervet-i Tehni. Gülüven çok büyük yapacaklar. Ayeti kısa geçiyor muhteremden. Yani Mevlam, Rabbim her şeyi biliyor muhteremden? Buradaki yazı Şimdi i̇mam Azam şöyle buyuruyor. Evet, kadere mübrem meseleleri Evet kaderi yazılı. Ama kul bunu kim yapacak bunu? Rabbinin bir göre böyle. Bunu biliyor evet. Şimdi günümüzde okul kul baktığımızda baktığımızda sınıf öğretmeni öğreneceğini bilir. Ayrı ödevi verir. Aynı dersleri bunlara. Bunlara göre böyle. Fakat hangi öğrencisi bunu başarabilir? Nereli ne başarabilir? Yakın hak edebilir? Tahmin edemiyor. Bir baba da evlatlarına mal verse sağlığında, onlara veya bir sermaye verse onlara baba da bilir. Yani şu bunun bu işi yapar, becerir, arın para, para koyar. Öbürü bunu kaybetmesi yeter. Döbrü para yarıbında. Demek ki bir öğretmen de baba da yani kul da tahminini bunu edebiliyor böyle. Yani. Tabii Tahmin, tahminat olabilir böyle. Yani. Allah bilmez 무슨 şey ne diyebilir. Yine Hasan bu rüfu Fukek'e Bu yazı ihtiyarı ısrarı değil diye. İhtiyarı ısrarı değil. Yani böyle yapacağız zorunluluk baskı değil bunu kim yapacak bu şekilde? Mevlana'nın takdir ettiği ezelde Kudüsaloğulları iki defa, yani çok azınlıkları var, ikisi büyük oranda olacak bunlar. Olacak. Şimdi birinci azgınlıkları geldi. Kudüsaloğulları'nın birincisi geldi. Hanı Şah'ı ailesine öldürüldü. Mevla bunlara başlıyor şimdi. Bela gönderdi. Önce oluyor bu. Üsyat yolundur. Babil hükümdarı kralı uğud Nasar. Babil. Daha önce Asiriler ile birer, birer hafif savaş oldu. Bu hafif geçti. Fakat bu, bunda uğud Nasar denen Babil kralı büyük orduyla kurse geldi. Babil'den yine yani Irak'tan Kurus'a geldi. Kurus'u yaktı yıktı. Meşri aksa ki bakmayın sen kıyamazsın. Orada altları müjelahat hepsini aldı. Meşri aksaya tabii yıktırdı. Dağıttı. Terra tepsini yaktırdı ne varsa. Yine hayat kalmadı. Emir verdi askerlerine katliam. Katliam yani genel katil ka, ölüm anlamı geliyor. Am, genel demektir. Katil öldürme. Emir askerine verdi. katli am yapmaları işte sadece. Asya Kılıç kim önden ne gelirse çoluk, çocuğu, hasta, yaşlı, kadın, erkek ayrım yapmadan bunlar Kılıç'ın kişi, İngilizce insanlar. Yetmiş bin kişi öldürüldü. Bir anda Nasıl çok yağmur yağdı birer sel basa bir yeri kan sel gibi akma başladı Kuzey'de. Artık kanda yürümiyor Umut askerleri de katilan buratır kanları esir aldı köleleştiğini 7000 kişi. Üzeri Arslan'da oradaydı genç elli kırk yirmi beş yaşlarında Dani Arslan vardı İkisini aldı bunları 7000 kişiyi buru Babil'e götürü esir köleler getirirler oraya. Neden Allah'a bir ceza verdi bunlar? 70 bin kişi esiyor orada. Üzül alestiren kaçtı kütüeten, tek o kaçtı. Belki de bindi, o kütüten kaçtı. Bu nikah ayrı bir konu gerçi de çok özley bunu inşallah. Kursa e geldi. Bu saat kursa. E, Kudüs'e diye Kudüs'e bir şey yok. Evler yıkılmış, çatılar çökmüş, beşli yok, tek bir insan yok, hatta vahş hayvan bile yok. Yakım yakım şartlar, kimselikler yok. Kudüs'ün çevresi bereketli yerdir. Tam da o zaman üzüm incel zamanıymış. Bakır ki üzümler olmuş kendi kendine. Olmuş, halkımız sağmış. Kim düşüyor, kim sürüyor. İnciler tam iyi zamanıymış. Bir gün toplu biraz, onlar sıkustu yoran işi kullanıyor. Bir inci topladı, oturdu. Ondan yemeden şöyle bir tefekkür e daldı. Ya Rabbi, artık bu şehir öldü, bitti artık. Alkisi oldular. Tekrar nasıl olur bu şehir? Yani olun böyle bir şey diye. Yani. Düşünürken derler bir uyku verdi. Uyku da canını aldı. Azar sabıkta eminler. Canını aldı. Uyandı. Baktı. Güneşe baktı. Kuşu vakti. Yani saat, deneyin 10 sırasında yüküne dalmış. Hatta artık güneşe batmak üzere akşam üzere. Çok uyumuşum ben dedi. Kuşu vakti yattım. Akşam oldu ben. Girmenin geri karşısına. Üzeri raka yapmışsan burada bir gün bir günden fazla. Yok dedi. Miyette amin. Bellemişse miyette amin. Yüzyıl Yüz yıl. Üzüm ve incine bak bakken bir de böyle. Üzüm suyunu sıkmıştı. Yüz yıl hiç bozulmamış. Eşilmemiş. Taze incine duruyor orada. Ve merkezini bağlamışlar araya. Her tarafa ot. Belki de batiydi, erkek yok. O anda yine rüzgar verdi, belki cüzleri toprağa dönüşmüş, onlar böyle toplu bir yere bir yere geldi. Belki bir aldı, çamur toprak olarak ona yine can verdi, ayak altı erke bir anır muhterem Sonra üzerine bindi, bir kez yem bak bir baktı, Allah Allah. Öyle bir şey olmuş ki Kudüs beşlerce yeni inme edilmiş, maliler, yeni evler, insanlar, çocuklar onun yollarda kadınlar oturmuştu iş yapıyordu evler önlerinde, dükkanlar, alışveriş, şunlar, bunlar canlı, canlı bir. Kendi evini aradı, malı sade bulamadı. Değişmiş maliler. Bu gördüler bakın, bir yabancı genç, yabancı genç. Kimsin sen? Ben üzeriyim. Hangi Üzeyir'im? Şiferoğlu'yum. O kim? Falan filan işte oldu dediyem şu. Oo onlar çok zor oldu bunlar böyle. Ben üzeriyim. Üzeyir olur mu ya? Üzeyir Resul olmuştu Babillere. Derken Bu sığa halkta merak bunu. Sordu. Başta sormaya arkadaşların gençleri yaşıyor derken böyle. Bir tek kadın varmış, üzeri tanıyan, bir tek kadın varmış. Kölemiş kadını böyle, cariyemiş yani böyle. Kadınca yaşlanmış, artık bir şey yaramıyor. Kadın gözlerde de ağlamamış, kör olmamış gözleri de oturmuş evin önünde, bütün orada böyle, halk üzerinde. kadın sorular satan üzeri tanırım dedi böyle, yani sesini tanırım dedi böyle. Gitti yana üzerine konuşunca bu üzeri sizi bu da muhtemelen. Tamamdır. Fabu konu fara girmem. Asıl konum, bir daha esaslı dönüyorum o konuya inşallah. 70 yıl sonra İran devleti Kevuşah, o zaman İran'ın başında Babillere savaş fikri diyecek savaş oldu. İran ordusu savaşı kazanınca bu defa İran ulusu ne yaptı? Bu israloğlarnı Kur'a geri gönderdiler. Yani Kim böyle atik devam et yani böyle. Böyle onlara bereket verdi, bolluk verdi. Yani üreme, Çoğu çocuk, çoluk bölümümüz arttığınlarında. Fakat ikinci musibet geldi, azgınlıklara geldi yani. O zaman ne yaptılar? Hazreti Ali versin ödürler. Aleyhisselam peygamber Zekir Aleyhisselam, Kudüs'ten kaçtı. Eşitlerden kaçtı. Halep'e kadar kaçtı. Orada yakaladılar bunu. Orada öldürdüler. Mezarı Halep'te meşri Kebir denen, ocağın bir şeştinde Zekir Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler bunlar. Bir şeye feda vermedi. Yani nikah düşmeyen bir kızı bir amma kesildi. O da hayır butonuna haram dedi. Bunun üzerine yatırlar bunu, koyun keser gibi bana kestiler başı Şam'da emevi camisinde mezar varlar. Türbesi varlar da Şam'da. Meşk içerisinde. Baş, baş varlar böyle. Sonra Hazret-i Meryem Bahar'ımıza iftirah ettiler. Meryem Bahar iftirah ettiler. Iftira Bakiri olarak İsa'nın doğurduğu için yani gayrimeşru Türk doğurdu diye öldürmeye kalktılar. İsa'nın da şarma gelmeye kalktılar, öldürmeye kalktılar. Azlılar, şımazlılar. din ayrıldılar. Bu yüzden Meryemunları Romalara gönderemiyor. 70. yılda. Bela hemen gelmiyor muhtemelen. 40-37 yıl sonra bela. Bela hemen gelmiyor. Neden hemen gelmiyor? Zalimin zulmü artışa çünkü cehennemde öyle dereke dönüyor, öyle çıkıyorlar ki cehennemde, atar cehennem ondan Allah sığınıyor. Kol kuş yelerler. Isısı, ateşten ibaret o isimle. O kuru isısı onun doğması gerekiyor bana. Romodusu kuruşu saldırdı, kuruş abi tarif etti. Beş şansla yıkmazlar bunlar. Üzerine Jüpiter, onlara bir tanrıları vardı, Tapınıkları vardı. Ona heykeli koydular üzerine, Tapınıkları getirirler. O zaman Romalılar bu peresti, hristiyan alımış henüz daha. Arkadan katlan yaptılar, katli an gene, yani genel öldürme yaptılar. Kalanlarını yaptı? aldı, esir aldılar, köleştirdi bunları da. Bir tek Yavnebratmalara Kursiyenin sürdüler, başka levnan sürdüler bunları. Bu Yadır'ın son devleti oldu artık orada. Son devlet oldu. Sonra Roma tabi zamanla Hristiyanlaştı. Yani Büyük Kostan denilen Roma imparatoru bu Hristiyanlığı benimsedi. Ama Hristiyanlığı benimseydi ama Hristiyanlık o zaman tamam değişmişti. Elde İncil yoktu, Beş İncil yoktu. Bu kendi keyfi görüşüne göre kafasını yönlendirdi, emirler verdi, otorisyen konuldu, baskı yaptı. Dört inci seçildi. Luka, Yuvanna, Mata, Marcos'un incleri seçildi bu şekilde. Ve İsa Aleyhisselam'ın Kudüs'e doğduğunu öğrenince öğrenince defa Kudüs'ü kutsal şehir ilan etti Hristiyanlık'ta. Yani İnciğinde olmayan aslında bir şeyi bu Konstantin ne yaptı? Kulusi, Hristiyan'ın kutsal şehri ilan etti. Oraya kilise yaptırdı böyle. Meryemann'a işte haberleri kilise yaptırdı oraya. Ve bir de oraya giden hacı olacak dedi Hristiyan'ın da hacı olacak dedi. Şimdi Hristiyan'la kuruşu gittiler mi? Bir. Oraya birkaç kiliseyi gezenler hacı olurlar onlar. Kendisi aklınınca böyle. Yalnız Bunlar kurusu imatiler, tekrar Hristiyanlar, Hristiyanlıktan sonra Romalılar, kurusu imatiler, Meşrasi'ye tahmin ettiler, baktılar, yalnız Yahudileri oraya sokmadılar. Hatta Yahudiler arasında bir tam davası çıktı, ortaya çıktı böyle. Yani Yahudiler, Hristiyan inancına göre, Yahudiler, misalse mi, çağırmak öldürürler inancına göre böyle. İsa'nın onlarının peygamberlerine haşyalıkta Rableri çeşitlerine üç tane ilahlar onların böyle. Biri İsa'nın bir Rableri onların ilahları. Yani onların ilahlarını öldürür diye Çamilir dertten Hristiyanlar yağlar bir kan dağı intikam ortaya çıktı. Haşya'ya girilir sence kadar bu devam etti böyle. John Paul denilen papa anlaştığı İsrail'e de devletiyle bunu kaldırış hoş kalır, kalır böyle. Şimdi gelin Kulüs'ün İslamlaşması. Has döneminde on döneminde İslam orduları nereye giderse yıldırım gibi İslamı böyle. gidiyorlar böyle. yerde halkı sürmüyorlar. Katliam yok. Dürüm yok mu böyle. Katliam yok, dürüm yok. Hatta ondanma var. Bakın Osmanlı ordusu gibi nereye girmişse Osmanlı'da eser mutluluklar. Hanlar, yollar, köprüler, camiler, hanlar böyle, kervansaraylar hep imarlarla böyle bakmış. Halbuki günümüzde veya az önce, önceki asırlarda, yüzyıllarda İngilizlerin, Amerikalıların mesela, Fransızların şunlar bunlar girdiği yerlerde hep alıkılıkta sömürmüşler mutluluklar. Bizde esir yok onlar burada. Hz. zamanında Hz. de her koldan oradan iş şey ediyor. Aman gayret, aman gayret Abbas ölmeden fil damlansın. Abbas dedi ki amca böyle? Abbas'ın sağlığında İslam oğulları her tane felseşe ebiliği kadar böyle. Abbas'ın ölümü duraklamadan başlar böyle şey. Hasnemer, aman dikkat edin. Ama sevmeden savaşa devam. Sahabe-i İklam'dan bir as hazretleri Filistin Fatihi. Ne yaptınız? Erya gibi elleri kasar hepsini aldı. Kurüs'ü kuşattı. Kurüs'ü kuşattı. Kurüs kale içerisinde. Çok sağlam, mühkem kalesi. Fitriği tabi biraz zor. Ama olacak ama biraz güç, kan dökülecek. Dediler ki şimdi kuruşta bulunan bulunan zullar, Hristiyanlar böyle. Bunu ileri gelenleri papaza. ki haber gönderler, alın bir asa. İslam komutanına. Eğerler savaş ama kalkarsanız biz eller son güne kadar deni kadar savaşacağız. Çok kan dökülecek. Eğerler Halife Ömer Buraya gelirse ona güvenimiz var adaletine. Düşman onun adına güvenimiz var. Ömer de buraya gelirse savaşsız ona teslim edilirse adına hataları, hataları. Komutan Mütü Ömer'e ne yapalım? Savaşalım diye gelecek misin? Geleceğim dedi. Hazreti Ömer bir Gönlük askerler mesela yani tabi sahabeler, gönlük askerlere beraber çıkıp beni çıkırlar Kürsüye doğru. O zaman da Beytülmal'de deve azmış. İki kişi bir deve düşüyor. Hazreti Ömer halife yani devletin başı, devletin başı. Devlet de imparatorluk ama imparator devlet, onun başı. Kölesiyle beraber ikisi bir deveye düşmüşler. Kürüz, has ve Ömer devre üzerinde köre yılan tutuyor. Tabi eşya dolayışında tek kişiyi dinliyorlar. Gidiyorlar. Bir merah gelince, konak merah gelince, Has indi, Yus'a delildi, dedi, bir makam şimdi. Ama efendim nasıl olur? E benim efendim, seyidimsin, devletin başkanısın, emrin üminimsin. Hayır, olmaz. Ne hakkı diyorum? Olmaz. Neden Mahşer günü sıkışınca dersin Ya Rabbi o halife korktum dersin beni. İn bakayım sen eveye. Köle bindi muhtemelen? Köle. Deve bindi. Koca Ömer halife alhans etleri tutuyor yolları Çölde yanmayak diye böylece. Hatta kulusi yaklaştıkları zaman yine sıra küledeymiş. Köle dey beslenen de Hasdemir yularında bir dereye geçecekler. Sıvan bir deve. Hasdemir ayakkabını çıkardı, başını sıvadı, diğerinde soluna apuçları, ayakkabıları, Sali devenin yuları, deri açtılar. İslam komutanı bile o toplantıya baklar, Allah Allah. Köle deve üzerinde, Hasdemir ki dünya titiyor onu o anda, ben merte titiyor dünyanın. O ayakkabı elinde paçası varmış. Bana geliyor derler. Hastammer geldi. Haber gönderildi. Abazlara kurusun yaşlar haber gönderildi. Bir el çifttiler. Altın bir kutu içerisinde teslim anıltarlar teslim ediler. Hastammer'e. Mür'ü Amer dediler. Sarı güvenin dediler. Işte Abis dediler. Hastammer bir şeye girdi. Dederek ki abazlar ya Ömer, dilediğin kiliseyi ben ondan da camiye çevir. Şimdi İslam ordusu bir yere suyla e girerse, mal ganimet olmuyor. Bir inanamaz adamın. Bir inanamaz adam. Parası alması gerekiyor. Ve Fatih Ayşe ve Cami'ye çevirdi ama oraya savaş bende. Savaşa girerse, o zaman ganimet olmuş oluyor. Hazretmen, Sulhan, Anlaşımıyla gördüğü için dini alamazsın. Ona teklif ettiler. Biliyorlar Hasim Ömer'in de kurumda. Dilerim ki ya haber beğenmeyen kiliseye bak. Biz onu boşaltalım. Onu sen meşrik yap. Hayır. Belki de okumam demeli. Hepinize dini serpersin dedi. Hasim Ömer baktı. Kubbetü sahra denen yer. Reganımızın yer çıktığı da etrafını beğendi. Orası toz topla bulmuş, atılmış, pişir atılmış bir şey atmışlar baş, da. Elif Süpürga aldı. Hemen baştropya baş yerinde. Bu da demirsmalar büyükler. Orada yolda maskurlar. Burada meş yapılışıydı işte böyle. Kubilçhanın meşidi. Sonra Haşlılar geldiler. İslamdan sonra 1999 haylende Haşlılar geldiler. Haçlılar, Avrupa'da gelen Haçlılar Papa başlarında Haçlaktan için boyunlarını Haçlı deniyor bunlar deniyor. Çok tabi şey yaptı. İlk sefer buraya geldi. Bizans, sırfçı oldu. Bizans'a ne bunlar böyle. Geçtiği yerlere artık şehirdeler, yağma yaptılar, parma yaptılar. Anadolu'ya geçtiler ve Kulise 51 kişi girdiler bunlar. Kulise giydiği kattan yapılmış çok bunlar. Fatih yaptılar. Sonra Hz. Eyyubi Hazretleri oradan kurtardı bunu. Kurtardı. Salahaddin Eyyubi. Salahaddin. Bizleri Türkçe Selahaddin deriz. Selahaddin. Armahını bozması yani. Selahaddin. Asıl Salahaddin. Sal Dinin salahı. Salahaddin Eyyubi. Hazretleri, bu haçlarla savaştı. Onları yendi muhteremler. Hulusi'yi kurtardı böyle şey. Çok Müslüman dönemlerdi. Tekva. Çok namaz kedi gecelerdi. Adi hükümler. Çok muhterem. Türübesi Şam'da bunda, Türübesi orada. Ve bu Meşid-i Aslı'yı tekrar bir tahmin etti. Bakın değil mi? Bir de minber koydu. Minber. Şimdi camide bir kürsü vardır, mihrab vardır, minber vardır muhteşemdir. Sohbet yapılan yer, vajı yapılan yer adı kürsüler böyle. İmamın namaz kılığı yer adı mihrab. Sağda vardır, hutbe okunur, adı minberdir. Saad-i minber yaptırdı ki, o dönemde göz kanmaşla minber muhteşemdir. Elhamd'a gördüm mümkün nasip oldu Mevlam böyle. Yani gelen her yabancı o mümkün Ona bakıyor. Yalnız 69 yılında İsrail e fethini işgal edince Kudüs'ü e, o yaktılar. Bir şey yaktılar. O zaman az yanmış. Yanını görmedim. Ben davet vermiştim arasını. Sonra Fatimiler, Fatimiler sabık böyle sahabe düşmanı. Ondan sonra Memlüklüler, devlet kuruldu orada. Mısır, Suriye, Filistin'de kuruldu. Onlar hakim oldular. Gelin şimdi Osmanlılara geçiş kudüsü. Yavuz uzasıyla Allah rahmet eylesin muhtemelen. Karnır olsun inşallah. Yani gerçeği Allah dostu ve yıllar kendisi muhtemelen feda. Bu, bunun döneminde Doğu'da, İran'da Şah İsmail Şiiler, yani, Şiiler Osman'ın toplumda gözleri var. Hatta doğan donçukları ne bile. Güneyde de, Memlük'te güneyde, Suriye, Musi, Filistin bunun ellerinde. Bunlar birleşip Osman'a saldırmak istiyorlar. Yavuz Hazreti önce doğuya gitti. Şahsız-ı sonra Kıslantı'ya toparlandı. Bu defa tekrar Güney'e döndü. Memlükler'e karşı. Halep yakınlarında bir o vardı. adı Mecidabık derler. Mecidabık. Orada savaş oldu derler. İmris Bu Savaş oldu orada. Memlük ordusu ile Yavuz'un ordusu arasında. Elhamdülillah Osmanlı ordusu tam bir zaferle buna galip geldi. Orada onu bozuya uğrattı. Oradan Şam'a geldi yavuzetleri. Şam'da birkaç ay kaldı mı terimler bana? Şöyle bir olay oldu Şam'da. Bu gitti arabazetleri, bu gitti arabazetleri. Bir gün, diyor ki halka Şam'da, Şam'da işte kendisi, mezar da Şam'da gene. Üst sınıfın Şam'ın diyor ki halka bir gün sohbet ediyor, tam dinliyor kendisini, Adın abi keşfi açık. Gelecekten haber verebilen böyle, ilerisinden görebilen ben o, o o kıyameti vermiş kendisine. Dedi ki bir halka sağ ayağın topuğunu bir yere vurdu böyle, yere. Şimdi tabuğunuz, tanrınız burada dedi böyle. Tabuğunuz, ilahınız yani. Burada dedi böyle. Bu dediler, bu dediler aşağıya ayağa kalktın derse, kendisine kalktın da kitap kendisine. Dedi ki bu benim söylemimiz anlamasın şu anda. Sin şına girince o bunu anlar dedi böyle. Sin şına girince o bunu bu anlar bu, şifre bu böyle. Ben böyle kaldım mesela böyle. Yavuz Selim Şam'a girince Selim Şam, Selim sine başlıyor, Şam şına başlıyor deme. Şam'a girince o da kerametiyle Soğudu şimdi. Mutu Arabi dedi, şu anda bir ayağın topunu vurmuş. İnanılır, bunu tapınır, bunu Bu Bunu de gören, bilen var mı? Delil aldı öyle zamanlar böyle, delil alı böyle. Her taraf ilan deliyor, Bilen var, bilen var mı? Bir tek kişi kalmış hayatta. O bir yatalak. Yatalak bir şekilde. En yaşlı şu, o kalmış tek. O, o, orada bulunan kişi. Haber geliyor böyle biri var. Onu getiriyorlar. Bu gösteriyor. Şurası da böyle diyor. Peki gidin diyor. Dağıtıyorlar. Yalusya Hazretleri güvenli adamları giriyor. Kazdırıyor. Orada hazine çıkıyor. Hazine çıkıyor. Altınlar çıkıyor. Çok büyük hazine. Yani buna tapınıyorsunuz. Demek şey işte böylece. Yalnız Yavuz Hazretleri orası kapattı. Dizledi orasını. Benim hakkım değil bu dedi böyle. Bu meyitin hakkı mı dedi benim. Yunus İbrahim Hazretleri verdaptan sonra Suriye şerinden geçti. Şimdi Mısır gidecek. Milletlerinin başkenti Kahire zamanlar Kahire bunlar. Merkeze gidecek oraya Mısır gidecek. Arada Sina Çölü var ama Sina Çölü. Ucu ucuna bir çöl. Yanlar, yanlar, yana çöl. Yanar, yanar, yanar şer. Şu yanar at uçuna dayanamaz. Ancak deve gidebilir basımı suaptı. Ne vereyim kardeşim. Baksa ki şimdi Yavuz'un komutanları paşalar şunlara bunları Yavuz böyle pek bir adam. Korkusuz, kerametli bir insan böyle emir yapacak. Ama şey olmaz. Orada orada Ziya olacak, Maho olacak orada orada. Belli ki sultan dediler. yani Osmanlı'dan geçemezler. Yani Osmanlı dedi, yazık olur zaten. Devlet bu yolda gider manodur devlet. Tabii emir dinlerinden muhtemelenler atla başladılar yürümeye. Çölde bir ara gidererken Yavuz bir de atla aşağı indi. E, atla, bir de aşağı yaya yürümeye başladı. Bir de atla aşağı indi, yani, o yürüyecek yan, tabii diğerinde indir, yayanlar, gidiyorlar. gidiyorlar. Çölde çok yakmış, çok krak olmuş çölde. Ayaklara batıyor kumlara. ince kumlar, tek gibi kum. Ayaklara batıyor, yanıyor ayaklar. Ayaklara yanıyor, kumlar batıyor. Muazzam sıcak tozluğa çıkıyor. Susuz kalmışlar. Geldi birkaç kişi, sizi geçerler. Sultan ne olur lütfen size atabilirseniz. Asker, yani burada yorulacak. Asker bu yol, şu yolu aşamayacak bu şekilde. O senin helak olacak orada helak olacak. Demin dedim. Yani ki önünde yerde Farici ailesi mavzede yürük de atabilemem binemem dedim bakam ben. De ben de. Resulullah peygamberimiz onu orzuğun başına bakmadan önce onu görüyor meselen. Üremizde böyle Resul Allah'ın sen yürürken yana ata bu dedim bakacağım. Oysa onlar bineler ama yaya çok çok bir tane dedim. Yani bir de Derimde yağmur verdi. Cumhuriyet Pekteşli Beleci. Hafif Selin Tehri Merdan Bey'le gittiler. <Gülüyor> Kahri yakınlarında meydan savaşı oldu. Rizani denen mevkide. Rizani mevkide mevkularlar. Orada elhamdülillah Yavuz Hazreti orada kristin zaferi elde etti. Kahriye girdi. Halk denize karşı alırlar. Şivri de Halken Hatta bir kitap elime geçmişti. Mısır'ı bir alim yazmış. O dönemde yaşayan bir alim Şöyle diyor alim. Biz diyor Kare Büyük Meclis'in de diyor her cumayı dönüşümünü imam okurdu. Bu hafta Şah İmamı haftaya Malik'i hafta Hanif'i. Üç. Alim değişik yapardı. O sıra diyor, Halet-i İmam'ındaydı hutbe oku, şumaya kıldırmak. Ancak diyor, onun sesi biraz yavaştı. Biraz sesi kısıktı kendisinin. şah sesi çok gürdü. Geniş yapılıydı. Bu sefer karar veriyorlar ki, diyorlar, sen namazı kıldır, hutbe oku. Yavuz, Selim deyince çetiyorlar böyle. Onun önünde okuyor bu şekilde. O oku, okurken muhteremler Adı şahlar, adı geçer hep böylece. Yavuz'un şedetini husule geldiğini ve dolayısıyla hakimin haremeyn, değil hakimin hareme, iki haremin hakimi, egemin hakimi, iki haram medinenin tekidir. Bunun husul alınca Memlükler o zaman bağlı hakimin hareme Yavuz Selim bir şey yapınca Yavuz Selim birden küksü ayağa kalktı muhteremler. La tekul hakimi haramey kul hadim haramey diye bağırıyor. La tekul hakimi haramey hakimi haramey deme. Hadim'in haramey de diyor. Hadim izmizçisi de ondan. Ben izmizçisiyim. Hakimi değilim. Haşa böyle, böyle diyor. İşte 17'de Kudüs, Osmanlılara geçti muhtemelen. Yavuz'un oğlu, Konuşum Hazretleri de çok hizmet etti Kudüs'e. Yımarları, surların yerinde şunları bunları yaptı. Kudüs, Osmanlıların kaldı Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Dünya Savaşı'nın sonunda, 17'de İngilizler işgal etmişler Kudüs'e Kudüsü Siyonuz birleştirmek için ben. İngiliz orası işgal İngiliz'in himayesinde oraya Yahudiler böyle ernek işleriyle yazanlar açtı buraya. Kim mahsaltıyor arsana atıyor. Hem Allah parası yapıyor. Allah'a böylece. Bu şekilde göç başladı Yahudilerden. İngiliz korumasında. Ve ilk Yahud Yahudiler başlarında toplam araya. Ve 48 senesinde de 10 Mayıs gün 48 senesinde de muhteremler İsrail devleti resmen kurmuş oldu böyle. İsrail devleti. Başka yukarı 1900 sene devleti yaşadı bunlar. Dağınık yaşadılar. Orada toplandılar. 48 yılında da devleti kurdular böyle. Ve burada bir acı olay oldu. O günü hatırlıyorum muhtemelen böyle. Hatırlıyorum böylece. İlk günü tanıyan Amerika oldu. İsrail devleti tanıyan Amerika. İkinci İngiltere. Üçüncü Türk yolları, Türk yolları. O zaman ki yöneticiler, yani Arap düşmanı, İslam düşmanı yöneticiler o zaman ne yaptılar böyle? Ee, İsrail Yahudi dostu, Bosun dostu onlar, ne yaptılar? Üçüncü ülke dünyada Türk yolları, İslam'ı tanıyan muhtemelen. Şimdi gelinim inşallah Meşrit-i Aksa Günümüzde Meşrit-i Aksa pek düşmüyorlar. Yani bir araba verilse bile İslam ne yapıyor? İslam, yardım, İslam ne yapıyor? Terör devleti Kudüs'te Gazze'de şurada burada tamamen serbest kalmak yani dünyanın kamuoyunun Görüşüne başlayarak gelmek için ne yapıyor? Ortada o da bir ola çıkarıyor derimler. İşi diren şeyi onu önlüyor derim. Tezgah böyle. Tezkere onu önlüyor. Onun ilerisinde. O itti onlara diyor. Söyle esadı o destekliyor tezgahla. O destekliyor böyle. Neden böyle yapıyor? Dünya kamuoyu başka şeylere ilgilendirirken o işi at oynatıyor orada böyle. Kurist'e bulunan Filistin'in gençler Allah'ın yardım etsin muhteremden. <Gülüyor> Mevlam onlara zafer nasip etsin inşallah <Gülüyor> ve ocaf işlem muhteremden. <Gülüyor> Şimdi Mevlam ayeti okudum başta okumuştum. İki defa Yahudiler atacaklar böyle. Şöyle atekle görürüz böyle. Böyle ulu ben kibir a. Büyüklerincekler buradan çaklar durmayacaklar. Böyle talün ne ulu be ma? Vele talün ne? Talün aslında başkilledmiş teki. Onu şeddeler. Vele talün elbet elbette ulu ben kibir a. Tek işte alıyor. Ben okuyacak. Yani tanımayacak böyle. Hastayı kesecek, durum edecek. İki sene bunu yaptı, belasını buldu. Belan buyuru, ve'il utu -ud udna. Ayet devam ediyor. Ve'il utu -ud udna. Eğer tekrar böyle yaparsanız, yine başta be'la gelecek ve'il utu Bu kesim var, ayet-i kere bak. Başına girecek. Bir şey sahibine sonuca bir söylemeler. Şimdi Meşr-i İstisamla olan bağlantısı, ilgisi Meşid-i Aslanlığı. Üç Meşid anca giderek adı şerhlerinde meşid Haram, meşid Nebi, bir de Üç Meşid kutsal. Tabi zaman daraldı. Da ben de yorulduğum için özetiyorum inşallah. meşid Haram Kabe'de kılan namaz sıvı 1'e 100 bin. Kabe'de kılınan namazın sahabı, keribatın sahabı, bire yüz bin. Orada bir fatih okudun, yüz bin sahabı alıyorsun. Medine'de, bire din. Beş hastalar bire beş yüz. Bu iş meşhidi peygamber ihmal ettiler, onun iş yaptılar. Bir fark var da var böyle. Kabe'yi iki peygamber yaptı, İbrahim Oğuz'un aleyhisselam, ama onlar bedenle çalışıyor olmalı derdi. İkisi de böyle. Yerim Aleyhisselam baba uçta. duvar örüyor. Oğlu İsmail Aleyhisselam çırak ameli yanında. Çabuğunu kardı. Taş getirirdi. İki Peygamber başka bir meydan okurma onlara. İki peygamber. derler. İkisi peygamber. Nebiloğlu'na ikisi. bunu yaptı abi böyle. Onun en üstü Kabe'dir. Orası bir gönlü belli. Orada savaş olmadan da. İkizsin 501. Bedir'in 500 Peygamberler de bize çalıştı. Peygamberler çalıştı. Peygamber Ali'saman Zekeri tema kızları ekilen kazmayı, toprak kazıldı, toprak taşırdı, taş taşırdı. Eller sahabe'ler yarısıyla Allah. Nite otur sen göygede. Şemsi emniyet yapalım. Hayır, ben sana da fark yok derim. Ben seni beklerim. Abi bu mahleyim. Meşhur Afşaya gelince bu iki peygamber eseri, hani iki ne çalışmadılar, çalıştırdılar Daha sonra çalışmadı, çalıştırdı. Sema sen çalış böyle çalıştırdı beni? Peygamber meşhur ben. Şimdi ikincisi müslümanlar meşhur ilk kıblemiz. Medine geldiği zamanlar 16 17 ay. Kurşun namaz kılında. Hem yani nasıl kılında? Kurşu kıble. Beş taşa oldu. Allah'ın emri diyor tabi. Şimdi bir sene dönüceğine oldu. Arakaları kıbeye gele bakınız. Bilinmiyordu bende. Yani resmî yani kiramı resmi Aliye namaz ettiğinin sırtta arakası kıbliğe, kıbeye gelmesine rağmen yani emri bu. Kurşun namaz kılında beş taşa doğru. 16 ve on ay kılar. Zehra'nın tabii gönlü Kabe dönmekti. Ama Mevlam demek ki biz oraya ilgiden neye oraya çevirdikler aslında belli. Hikmeti bu mevlamada. Yani o Yahudan'ın değil bizim de kıblemiz, bizim de oraya doğru dönüp namaz kıldık aslada zamanında. Demek ki oraya yüzümüzü döndürmek gerekiyor. İyilmek gerekiyor oraya. Sonra biraz gecesinde biraz gecesinde benim öyle peygamberimizi meşri aramdan meşri aksa yerleştirdi. Ya İsa benimle böyle. Merhaba buyuruyor. Şimdi min emir harim aksa ayeti okumaya fazla okutanlar. Burada ayet-i kerimede meşri aksa'ya geçiyor. Hem Kâbemler. Miner'in beşli haram, aksa bakın. Beşli haram, meşri aksa. Beşli aksa. Öyle evvelerce. Mevlam, Rabbim, Peygamberimiz'i miraca, Kâbe'de almadı bu üzerinden. Almadı. Evvela Murak üzerinde meşri aksa'ya gitti böyle. O zaman meşri aksa ima edilmişti. Romalılar tarafından. Yani Romalılar da Hristiyan'a kabul edilmiş o dönemde. Daha önce iki kıtın meşid Bak bu Mevlam'ın takdiri aslında ezel-i mutlaka tabiri. Romalı da iman etmişlerdi meşid Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öylece Meşid-i Aksa'ya getirdi. Bir saha yerde buraya bağladı. İki gün namaz kılı Peygamber değil, kıldı Peygamber Aksa'ya da bakılırsın. Kâbe'de değil onda kıldı. Efendim Peygamberlerin çoğu o orada yaşadılar Kudüsü M.H. Hattı oradan Peygamber olmamış Kudüsü M.H. Öyle bir kutsal bir yere böyle şey. Sonra Mevlam Peygamberimiz oradan göğü aldı. Neden Oradan göğü, kapı, göğü çıkılıyor M.H. Çıkan Mevlam gökyüzüne oradan Kudüsü M.H. çıkıyor. Oradan geliyor. Sonra diyen başlayıyor M.H. Bir bayrakta mahşerde Kudüsü olacak Rüse kurulacak. Demek ki Meşr-i Aksa, geçiyor. Kabe'le beraber geçiyor. Bir de Mülahş'ta, Mülahş'ta Mevlam peygamberimizi Kabe'den alınmadı gökyüzüne. Ve bir ayı gitti. Oradan iki yada vaz kıldı. Peygamber abi, imam oldu. gökte çıktı. İndi yine meşr Aksa indi. Oradan peki bazı bazı zavallı gençler muhteremler o gençler. İslam bilmeyenler bazı övgüktüler yani insanı övgü diye onlar savaşa gidiyorlar. Ne oldu belirsiz. Karanlığa gidiyorlar. Ölme gidiyorlar. Karanlığa gidiyorlar. Amaç da belli değil böyle. Kimin olduğu belediye? değil. Ne vereceğiz? Halbuki Mescid-i Aksa bizim kıblemizsin beledim. Kur'an'da ismi geçen, miras da değmemize vardığı bir yer. Orası. Hasan azaman fetih edilen bir yer, Osmanlı uzun müddet Osmanlıda kaldı. Şu anda biz sadece onu amacı orasıyı yıkmak, yakmak muhtemelen bay. Tarım belaç, altı altı oyma kalkıyor, yakma uğraşıyor. Siyamen heykel dikmek için orayı bela. Siyözümün şeyi budur, amacı budur. İnşallah hala buna başlamazlar muhteremler. Yani bununla ilgilenir mi muhtemelenler? Çok ilgi duyalım. Dua edelim işte muhtemelen. Dua edelim onlara, Müslümanlara. Çok zor şartlarda bir direnme var muhtemelenler. Orada Filistren'de. Çok zor şartlarda muhtemelenler. Hakkı yok muhtemelenler. İsa askeri istiğini öldürüyor. Tutukluyor, işkenci yapıyor. İstini yapabiliyor. Dövüyor, sövüyor, akart ediyor. İstini yapabiliyor. Dünyanın seçtiği şey yok. Gazede o kadar insan öldü. Kadın, çoluğu çocuk böyle. Hem de yasaklanmış silahlar, bombalarla böyle yakalarak, kimyasal silahlarla o kadar insan öldü. On binden yaralandı. Güçlü bir gitti binaların evsi kaldı, zavallı. Bir de abluka var. İsteydini alamıyor. Bal gelmiyor. Ama muhtemelen kapalı bir cezaevi Dünya sağ ve dirisiz muhtemelen bak. Dünya sağ ve dirisiz muhtemelen Hani insanın hakları, hani hukuksal evrensel hukuk diyorlar. Bir sahil istir yapabilir, yaparım diyor. Yani bir ayet-i kerime tecevileşim var. yaparım ben diyor. Amerika'ya katılır almış. Şimdi onlar da, içine kıvırmış da, İngiltere'de muhtemelen, Fransa'yı da kıvırmış onları yaparım diyor. Ne gerek var senin müslümanlar birleşmesi gerekmiyor Müslümanların böyle. Ne yazık ki tüm Türkiye sesi çıkıyor yani bu konuda. Ya yani dünyaya baktığında böyle. Surda Amerikanın dümeninde, Körfez'in dümeninde, değerlipsi kanlı karışık, işten kanlı karışık bir Türkiye derdi var dünyada şu anda müslümanlar böyle. Ses Müslüman çıkamıyorlar. Misak'ını koruyan, savunma çalışan bütün ülkeye alan muhteremler. Ve elhamdülillahirrahmanirrahim'in <Sessizlik> <Sessizlik> inşallah muhteremler, Fatiha.